Hocam e, burun spreyi kullanan bir kardeşimizin orucu olur mu? Burun spreyi, boğaz spreyi mesela astım hastaları boğazlarına sprey sıkarlar nefes evet. alabilmek için. Bunlar din işleri yüksek kurulunun vermiş olduğu fetvaya göre bu spreyler orucu bozmaz.